Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Oranyeci. Bu hafta Munzur Vadisinden, barajlardan ve bahsedeceğiz. Bu hafta bir konuğumuz olacak. Avukat Barış Yıldırım, çevre ve ekoloji hareketleri avukatlarından. Ancak ona bağlanmadan önce birazcık dersim neden önemli? Niye dersinde barajlara karşı bu kadar büyük bir sosyal muhalefet var? Ondan çok kısaca bahsedelim. Evet. Ondan sonra Barış Bey'e bağlanırız. Şimdi dersin ve çevresi doğal hayat anlamında eşsiz bir zenginliğe sahip öncelikle ve burada Munzur vadisinin yanı sıra e, Pülümür vadisi var, Periç çayı var, İksor vadisi var, Taar çayı, Ali Boğazı, Ağa Boğazı vadisi gibi korunması gereken daha pek çok alan var. Ancak e, hani Munzur vadisi bir milli park olarak 1972 evet, beri, 71'den beri pardon milli park olarak ilan edilmiş. En fazla da o gündeme geliyor. Evet. Evet. geneli tehdit altında ama en fazla hı hı. dile getirilen Munzur Vadisi. Ayrıca Munzur Vadisi 1500'den fazla çeşit bitkiye ev sahipliği yapan bir hı hı. vade. Bunlardan 43 tanesi sadece bu bölgede bulunan endemik Bitkilerden e, oluşuyor. E, me, vadide meşe dışında işte huş, diş, budak, çınar, kızıl ağaç, kavak gibi çeşitli ağaçlar e, da mevcut. Buranın faunası aslında çok e, zengin diyebiliriz. Munzur ve mercan sularında kırmızı pullu alabalık e, türü yaşıyor. E, i̇şte çeşitli hayvanlar kurt, tilki, e, tavşan, e, vaşak gibi hayvanlar, susamura hı hı. gibi hayvanların en sahipliği yaptığı bir bölge. Evet. Yaşadıkları doğal bir ortam ve bu doğal ortam bir süreden beri Baraj ve Hesler'in çok ciddi Hı -hı. tehdide altında. Yani korunması gerekirken talan ediliyor. Talan aslında. ediliyor. Evet. Bu tehdide karşı karşıda uzun zamandan beri bu alanın korunması gerektiği mücadelesini veren avukat Barış Yıldırım şimdi bizlerle birlikte Barış Bey. Yayınlar diliyorum. Evet. Merhaba. Merhabalar Barış Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Evet. Şimdi öncelikle şunu soralım. Dersimde yapımı tamamlanmış birkaç tane baraj ve HES var. Mesela bunlardan bir tanesi de Mercan HES. Evet. Bunların nehrin akışına, doğaya ve hem kırsalda yaşayan insanlara hem de kentte yaşayanlara nasıl bir etkisi oldu? Son durum nedir? Böyle kısaca onu anlatır mısınız bize? Evet, kısaca belirtelim. Muzur projesi kapsamında yapımı planlanan HES'lerden ilki maalesef 1985 yılında yapımına başlanan ve 2003 yılında da inşaatı e, ...tamamlanan ve o tarihte de enerji üretimine e, başlanan e, Mercan HES. Hı hı. E, biz bunu e, yaptığımız çalışmalar e, sonucunda e, Milli Parti Sınırları içerisinde olduğunu... ...ve kaçak bir şekilde devlet eliyle inşa edildiğini tespit ettik. Evet. E, 2010 yılı itibariyle gerekli başvurularımızı yaptık. E, yani müteaddit suç duyuruları, e, enerji piyasası düzenleme kurulu aleyhine... E, ...açılan e, davalar, e, onun dışında çeşitli ileri başvurular... Ve maalesef hı hı. bu kaçak HES devlet tarafından da kaçak olduğu kabul edilmesine rağmen hala e, enerji e, üretiyor. Yani son 10 senedir Barış Bey bu kaçak HES'den biz enerji mi kullanıyoruz? E, son 10 senedir. E, maalesef e, biraz da e, tabii e, çevre mücadelesi e, onun ötesinde... Çevre hukuku Türkiye'de biliyorsunuz son dönemlerde gelişen biraz da farkındalık sonucu serpilen bir alan oldu. Evet. Bölgedeki koşullarda tabii 80'li ve 90'lı yıllardaki ağır baskı koşullarında da insanların tabii çok o HES mücadelesi vermelerini de beklemek mümkün Doğru, evet, olmazdı sadece. herhalde. Geriye dönüp baktığımızda yoğun yaşam hakkı ihlallerinin yaşandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hı -hı. Köylerinin yakıldığı yüzlercesinin boşaltıldığı bir alandan bahsediyoruz. Şimdi tabii bu süreci açıkçası sadece mercan hets üzerinden değil ama bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse siz de yayının başlangıcında vurguladınız. Pek çok vadimiz var. Ekolojik olarak şu an ciddi bir tehdit altında ve dersimizler buradaki baraj ve hets sürecini biraz açıkçası enerji üretimi baksatlı değil ama bir bütün olarak 1937-38-39 yıllarında ki paradigmanın bir devamı olarak görüyorlar. Böyle evet. insansızlaştırma hmm. ve bir asimilasyon aracı olarak görüyorlar maalesef. Öyle evet. görmelerde son derece normal. Yakın bir tarihte bir gazeteci arkadaşımız MTV muhabiri İskandinav ülkelerinden birine gitmişti. Orada da işte her bakımdan farklı bir halk oranın Kadın bir halkın yaşadığı bir coğrafyaya da baraj ve her ile yaklaşılıyor. Norveç'ti e, sanırım. E, ve o insanların da e, Dersinlilere benzer çok yanları vardı. Yani doğayı e, kutsal evet. görürler. Doğanın her tarafını, suyunu, toprağını, işte herhangi bir ağaç parçasını. E, biraz da e, açıkçası kendi inançlarına dönüp bir saldırı olarak dalgalıyordu evet, Dersinlilere. Kimlik ve inancı e, saldırı aslında. Ağrışmasız, evet. evet. Yani, Dünyanın... O, Pardon evet. kesin ama dünyanın birçok bölgesinde e, bu politika izleniyor. Biz daha önceki evet. programlarda da dile getirmiştik. Amazonlarda e, ki e, mücadele yerli halkın işte e, evet. dünyanın üçüncü büyük barajı inşa ediliyor. Belémonte Barajı. barajı e, çok sayı, yani az bir nüfus var ama çok kadim bir kültürün temsilcisi e, yapılacak Tabii. barajla birlikte bu kültür e, yok edilmeye Sonsuza çalışılıyor. kadar yok olacak. Evet. Aynı şey şu de... yok. Dersim içinde e, çok benzer söylenebilir. Evet hı hı. E, şunu özet olarak teknik olarak da ifade etmek isterim. Şimdi tabii bu bölgede yapımı tamamlanmış şu an enerji e, üretilen e, ba başka barajlar da var. Mercan HES e, tabii kanal tipi bir santral. Hı hı. Uzunçayır Barajı ve HES var. E, maalesef 17 Ağustos 2009 e, tarihinden bu yana. Su tutmaya başladı Şehir, herhalde değil hı. mi? Evet evet. evet. evet, evet. Enerji üretiliyor Hemen şehir merkezinin içerisinde hı hı. Bunun dışında yine Peri Vadisi'nde yapımı tamamlanmış olan Bir baraj var Seyran Tepe Barajı ve HES Ve yine Peri Vadisi'nde şu an yapımı Devam etmekte olan Tatar Barajı ve HES işte basında sık sık gündeme gelen Pembelik Barajı ve HES var evet. Çalışmalarına başlandı ee, bunlar dışında e, maalesef e, Çemikezek'te e, çok ilginçtir. 1961 yılında e, e, yapımı tamamlanmış bir HES var. Bu bir Evet, evet. Yani bunu da tabi. senelik baraj yani. Yarım asır. Evet, evet. evet. E, yani eee yani, evet, evet, e, evet, yani, e, bu Çemiz biraz toplumsal Ekonomik ve coğrafik açıdan e, dersime uzak, e, biraz daha ya yakın, bunu da yaptığımız araştırmalar sonucunda e, saptamış olduk. E, şimdi sadece tabii dersime deyince Tunceli ilinin idaresi daha akla geliyor ama e, Bingöl, e, örneğin Bingöl'ün kiri ilçesi de e, Hı -hı. dersimden e, sayılır geniş anlamda işte 1935 yılından dersim sonra dersim ve çevresi evet, diyebiliriz evet. o zaman biz. Evet diyebiliriz yani bir bütün olarak tabii Bingöl ve Erzincan'ın e, pek çok ilçesinde de çok ciddi. E, HES e, tehditleri var e, oraya yönelik mücadelemiz de devam ediyor artarak Hı -hı. E, kuşkusuz sürecek ama e, bir bütün olarak tabii e, özelde e, daha ziyade e, Muzur Vadisi e, gündeme gelir e, Bunun sebebi de şu mu, ben az önce Muzur Vadisi'nden geldim Hı -hı. E, Muzur gerçekten eşsiz e, bir alan yani e, siz sürekli bir şey gördüğünüzde hani herhangi bir insan herhangi bir cansız ağırlık sıkılırsınız ama bu asla öyle bir duyguya sahip olmazsınız. Hı -hı. Sürekli yeniden yeniden keşfedebileceğiniz bir alan. Ee, burası aslında yeteri kadar bilimsel açıdan tetik edilebilmiş bir alan da değil. Az önce söylediniz pek çok resmi kaynakta 43 tane endemik bitkiden e, bahsettikler. Fakat e, 55 şu an itibariyle iki tanesi Berne Sözleşmesi'ne göre e, korunan tür. E, buradaki e, türlerin 227'si de Türkiye'ye endemik. 1518'i de genel olarak ee, toplam hı hı. E, bitki habitat e, miktarı e, e, ifade eder. E, bir bütün olarak tabii bölgedeki genel e, güvenlik sıkıntısından ötürü yeteri kadar bir araştırma yapıldığı inançlar değiliz. galiba. Evet. evet, evet. Zaten Çünkü, şöyle evet. bir şey var Barış Bey, biz mesela bu konuyla ilgili araştırma yaptığımızda da gördük. E, barajların sayısı bile tam olarak belli değil. Hangisi başlamış, hangisinin e, lisansı alınmış. Onu çok net söyleyebilirim. Alınmış. Evet, evet. evet. Sizden o, öğrenelim onu öğrenelim biz. Tabii. <gülüyor> Şimdi evet. Tunceli ilinde yapımı planlanan, inşa halinde olan ve yine yapımı tamamlanmış toplam 23 tane HES var. 23 Toplamda HES var. 23 HES var. var, evet. Evet, bu kesin rakam. Hı -hı. Şimdi maalesef Çevre ve Ekoloji harekete Avukatları dediniz. Türkiye'de bu meseleyi gerçekten de ciddiyetle, sabırla ve büyük Hı -hı. bir fedakarlıkla el alan hukukçu dostlarımız aslında bu noktada hani biraz daha sağlıklı veriler verebilecek durumda. Hı hı. Genel olarak hani tabi bir popülizm de var. Bu alanda yeteri kadar çalışma araştırma yapılmadan kamuoyuna yapılan açıklamalar var. Evet. Bunlara tabi maalesef bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Şimdi şunu özet olarak söyleyebiliriz. E, Munzur projesi kapsamında e, öncelikle 1983 tarihli Munzur projesi kapsamında e, Tunceri ilinde yapımı planlanan barajlar hakkında kısaca bilgi vereyim. Diğer alanlara Hı. da gireceğim. Şöyle yapalım mı Barış, Barış Bir ara verelim. Evet. Bir müzik arası. Öyle mi? Evet ondan Peki. sonra tekrar söz sizde olsun. Beş dakika sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Peki Cengiz... Evet teşekkür ederiz. Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Munzur Dağı silelenmiş kar ile. dağ sırlanmış kahrebi ile muzur Aç halı gözlü ya bari Aram aç gözlü ya Eller bayram eder nasıl ya Bayram eder nasrı yâriyle oh, oh, oh. Benim ömrüm geçer afu ah zâriyle Benim ömrüm geçer afu ah zâriyle Selvinin dalına yaslanma var o oh, oh, oh. Selvinin dalına yaslanma var o oh, oh, oh. Yan yağmur ama ya yan yağmurmamızlanma ya el kız dedi nazrail El kız dedin Ezrail dostu. Yalan sözlerine aldanma Yalan sözlerine aldanma ya. Evet, bu güzel şarkıdan sonra devam ediyoruz. Barış Bey orada mısınız? Buradayım. Ha, merhabalar ha. <gülüyor> tekrar. Merhabalar. Şimdi e, siz bir şeyler söyleyecektiniz, devam ediyordunuz e, sözlerinizi. Evet, evet. evet, devam edelim. Şimdi Muzdur projesi e, kapsamında tabii e, hemen e, 12 Eylül darbesi e, sonrası ee, aslında tasarlanmış bir proje hı hı. Ee, toplam 6 baraj 8 e, HES e, düşünülmüş e, tabi bu 6 bar baraj sadece e, Munzur Vadisi e, üzerinde değil aynı zamanda e, Pülümür e, Çayı kapsamında e, Pülümür Çayı üzerindeki bir e, baraj ve HES de bu proje kapsamında öngörülmüştü Pülümür hı hı. Barajı ve HES. O ıı, yakın tarihte de medyaya yansımıştı, ona ilişkin açıklamamız olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizzat chat sürecini sonlandırdı. Hı hı. Ee, bölgenin e, diri fay hattına sahip olması ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının menfi görüş belirtmesi sebebiyle. E, bu proje kapsamında öngörülen Uzun çayır Barajı ve Hesli e, başlarken ifade etmiştik. 17 Ağustos 2009 tarihinden beri enerji e, üretiyor. E, Tabi bu vadi içerisinde, hı hı. milli park sınırları e, içerisinde değil, e, milli park sınırları dışarısında. Mazitöpüsü evet. mevkiinde fakat e, Baraj Göl e, Havzası şehir merkezinin bir bölümünde içeriyor. Bunun dışında Milli Park e, içerisinde e, bu Muzur projesiyle e, yapımı planlanan e, dört baraj Hı -hı. E, vardı. Bunlardan Bozkaya Barajı, e, Karatepe Barajı ve yine... Ee, Konaklı'da Konakta barajı, Akyayık barajı Evet, e, toplam 4 baraj var hı hı. İşte e, Tunceli e, Ovacı Karayolu'nun e, işte 1. 7. E, 35. Kilometresinde 3'ü e, Diğer Akyayık barajı da Mercan e, Vadisi'nde yine Milli Park Tınırları evet. şimdi bunlardan Lisans alan, e, elektrik e, Piyasası düzenleme kurulundan Lisans alan İlk büyük baraj, en büyük baraj Konaktepe Barajı ve Hespir 1 idi Biz buna karşı lisans Sistemine karşı 2010 yılında dava açtık Danıştay 13. Dairesi Dava dilekçesinde ileri sürdüğümüz Gerekçeleri, hukuksal sebepleri haklı görerek Yürütmeyi durdurma kararı verdi Yürütmeyi durdurma kararına karşı EPDK hı hı. ve ilgili uluslararası Şirket tarafından yapılan itirazı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Oy birliğiyle reddetti ve Çok önemli barajlar... bir karar Evet evet, evet Muzur Barajları için ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, aslında öngörmüş olduğu ket muafiyet kararını da kaldırmış oldu idari Dava Daireleri Kurulu. E, tabii bunun dışında Muzdur Vadisi Milli Parkı uzun devreli gelişme planı onaylanmamıştı o tarihlerde. Bunu ve aynı biraz şekilde... açabilir misiniz? Tabii Barış tabii. Bey, e, Şimdi... dinleyicilerimiz açısından ne anlama geliyor devreli? Evet. Şimdi uzun devreli gelişme planını biz 2010 yılında keşfettik diyebiliriz. Hı -hı. Aslında ortada <gülüyor> olan bir olgu çünkü daha evvelden e, Munzur e, Konak Tepe barajı için İstanbul'dan e, açılan bir dava vardı. Danıştay o davayı reddetmişti. Biz o davanın e, tüm evrakını ayrıntılarıyla okuduğumuzda uzun devreli gelişme planı olgusunun hiç ileri sürülmediğini fark ettik ve bir de bunun üzerine şansımızı deneyelim dedik ve e, gerçekten de o olguyu Danıştay benimsedi. Milli Parklar Kanunu'nda ve e, Milli Parklar Yönetmeliğinde şöyle e, bir e, norm var. Hı hı. Deniliyor ki milli park alanlarında uzun devreli gelişme planları e, kesinleşmedikçe e, hiçbir projeye yatırım izni verilemez. Şimdi e, bu baraj ve HES'lere ilişkin tüm işlemler ...bu plan onaylanmadan verilmiş. Yani evet. çok büyük bir sakatlık ortaya konulmuş. Tabii hmm. o plan evrakını da biz bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde... ...4982 sayılı yasa çerçevesinde elde ettik. Baktık ki bizzat bakanlığın hazırladığı ve görevlendirdiği akademisyenler tarafından... ...ortaya konulan verilerde de baraj verselerin yapılmaması gerektiği evet. belirtiliyor. Evet. Yalnız skandal olan şu ki bu plan 2002-2006 yılları arasında hazırlanmış fakat... Aradan geçen onca zamana rağmen 2010 yılı için bahsediyorum. Onaylanmamış çünkü e, Hı -hı. plan barajlara izin vermeyen e, bir plan. <gülüyor> plan daha açıkça şu yazılıyor. Bu baraj ve HES'ler yapılırsa netice itibariyle Milli Park'ın ilanına sebep olan temel kaynak değerler ortadan kalkacaktır. İzim yani Milli Park. Evet. evet Milli Hı -hı. Park hüviyetini kaybedecektir. Tabii e, biz bu plan onaylanmadığı için 2010 yılı içerisinde e, dönemin bakanı hakkında e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusuna da bulunduk. E, netice itibariyle ve ee, plan daha sonra da üstün kamu yararı kararı alınarak ve baraj ve de içine yerleştirilerek onaylandı. Biz o üstün kamu yararı kararına da dava açtık. Üstün evet. kamu yararı kararı da şu şekilde alınmış. Garip bir şekilde e, işte e, ne şekilde hazırlandığı belli olmayan e, bir kısım. E, rapor e, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından bütünleşik sentez raporuna dönüştürülmüş. Ve maalesef gerçekten de bilim etiğine aykırı bir şekilde denilmiş ki bu baraj ve yapımının e, Milli Park'ın e, temel kaynak değerlerinin ekolojisine bir zararı olmaz. Şimdi bakın. nasıl bir verebiliyorlar taksiri, Barış? Bir yani böyle bir şey. Yani hı... hiçbir uksal değeri yok raporlar. Mantıksal <gülüyor> değeri evet. de yok. <gülüyor> Tabii tabi yani düşünün bakın bakanlığın bizzat dört yıl boyunca mahallinde görevlendirdiği akademisyenler tarafından hazırlanan raporlarda baraj ve eslerin geri dönüşümsüz buradaki ekolojiyi, habitatları, türleri tarif edeceği belirtiliyor. Buna rağmen işte bakanlık gidiyor, haricen üniversitelere raporlar aldırtarak kendi hazırlatmış hı hı. olduğu, kendi görevlendirdiği akademisyenlerin hazırlamış olduğu görüşlerin aksini ortaya koyan veriler elde ediyor. Alanda hiçbir çalışma yapılmadan bu yapılıyor çok garip bir şekilde. Evet, evet. Biz de sonuç olarak bu raporu dayanak alan işleme, üstün kamu yararı işlemine Dava açtık. Hı hı. E, bu karar tabi 18 Nisan 2011 tarihteydi. Şimdi özet olarak şunu söyledik. Üstün kamu yararı, işte Türkiye'nin enerji strateji belgesi var 2023. Orada Türkiye'nin büyük bir enerji açığı olduğu, işte hı. bu enerji İfade açığının hı hı. evet evet bu şekilde giderilmesi gerektiği söyleniyor ama e, şimdi garip bir şekilde e, sadece enerji ihtiyacı gerekçe gösterilerek üstün kamu yararı kararı alınmış. Yani raporların hepsi şu an elimde okudum. ayrıntılı baktım fakat Üstün kamu yararı kararı tarihten tutun işte e, inanca, sosyolojiden tutun ekonomiye e, pek çok e, disiplini bilim alanını ilgilendiren e, bir karar. Tabii, tabii. Evet, evet. evet. Şöyle bir şey e, yapıyorlar size... Barış Bey. Şimdi üstün kamu yararı dediğiniz şey evet tarihi ya da işte doğal e, değerlerimiz, e, varlıklarımız parasal bir anlam ifade etmiyor. Her bir üstün Aha. kamu yararında HES'lerde, e, Ilıslı'da da aynısını yaptılar. Evet. Hasan de ee, Bakıyorlar ve evet buradan üretilecek Enerjinin bir değeri var Parasal bir değeri var ee, Burada kamusal fayda yani Budur deyip geçip gidiyorlar <gülüyor> yani Sıkası şu aslında evet. Üstün kamu yararıyla vurgulanan mesele şu Örneğin ben size az önce dedim ki hani Prümür Barajı ve HES bizzat Bakanlık tarafından chat süreci sonlandırılan Bir HES oldu evet. Neden bölgede diri fay hattı var Şimdi e, Muzur Havzasının tamamı da e, birinci derece deprem bölgesi. Değil Hı. mi? Bir üstünün de öyle bir yanı var. Evet, üstün kamu yararı kavramını ele aldığınızda mesela deprem tek başına bir olgudur. Bu Hı. barajlar rakım olarak Tüceli şehir merkezinin üstünde yer alıyor. Evet. Yani e, şiddetli bir deprem olması halinde bu su kütlesinin şehir merkezinin Büyük bir felaket. Olması. En azı Malatya'yı yutmaması için hiçbir Hı. neden yok. Onu da bir tarafa bırakalım. Şimdi üstün kamu yararı kavramı Türkiye'de ilk defa Munzur Vadisi için alındı. İlk defa bakın bunu çok samimiyetle söylüyorum. Hı. Bizzat o kavramın kendisini biz dava konusu ettik. Çünkü e, genel olarak idari işlemler işte kamu kurum ve kuruluşların tesis ettiği idari işlemler mahkemelerce iptal edilirken kamu yararı vurgusu yapılır. Ama burada evet. bizzat kamu yararı e, kavramının kendisi dava konusu edildi. E, çok yönlü olarak araştırılacak fakat şunu e, söylemek isterim. Anasız. Hani parasal getirisinden, enerji üretiminin parasal getirisinden bahsettiniz. Örneğin Malatya Üniversitesi'nden iki akademisyenin hazırladığı bir makalede de Munzur Vadisi'nin mevcut haliyle, turizm potansiyeliyle kullanılması veya suyunun Orta Doğu ülkelerine satılması halinde, şişelenek satılması halinde getireceği net parasal getirinin ...enerji üretimi amaçlı kullanılmasından çok çok katlarca defa çok fazla olduğu açıkça bilimsel olarak ortaya konuldu. Evet ama Muzur'un belki... suyu satılmasın yine de diyoruz biz. <gülüyor> biz, biz, şimdi, tarz tarz biz şimdi şuna karşıyız. Yani bölgemizde zaten e, Muzur gözlerinde bir derece doğal sıkı alanı içerisinde e, bir su şişeleme istasyonu var... Biz açıkçası Muzur Suyu'nun gerçekten de mevcut haliyle e, ekolojisinin korunabilmesi, Milli Park'ın temel kaynak değerlerinin korunabilmesi için her türlü pazarlanmasına karşıyız. Yani maden ocaklarından tutun HES'lere ve bu şekilde kullanılmasına kadar evet. yani bunlar için de mücadele ediyoruz. Onunla çok samimiyetle size... Tamam, biz e, ambalajlı etmek... sulara karşı da hareket ettiğimiz evet. için... <gülüyor> Şimdi evet. e, bu, bu noktada size ben kısaca e, ufak bir örnek vereyim. Şimdi Barış ya, Bey amcam... son 3 e, dakikaya girdik. Evet. E, o evet. yüzden e, son 3 dakikanızda söyleyebileceklerinizi evet. söyleyin tabii. Şimdi e, inşallah şöyle bir şey olacak. Bu üstün kamu yararı kavramına karşı açtığımız davada e, da yürütmenin durdurulması noktasında e, olumlu olumsuz bu hafta içerisinde bir karar verilecek sanırım. Ha, e, evet. Umarım bunu da yakında medyayla paylaşırız. Evet, e, şimdi, o zaman sizi e, bir daha konuk evet. ederiz. Evet e, Hı -hı. meselenin özü şu. Ee, kısaca o, o, vurgu yapayım Bir amcamız o, Muzur suyu pet şişe içerisinde Görünce oğluna diyor ki Restoran sahibi oğluna günahtır Siz bu suyu rakın yanında nasıl veriyorsun? Yani bu derecede sahip, <gülüyor> evet. Başka bir perşekten Yaklaşım var Bunun dışında tabii Muzur vadisi dışında Maalesef Peri vadisinde çok büyük bir ekolojik Kırım var Serantepe evet. barajında enerji üretiliyor Şimdi bu aslında e, Gerek anayasanın 56. maddesine Gerek çevre kanunun 9. maddesine Ve pek çok ee, mevzuat hükmüne aykırı neden? Peri Vadisi'nde 9 tane HES var. Ee, bir havza içerisinde bu derece fazla HES bu bulunması, havza planlaması ya. yapılmadan evet. evet. Ee, bunların yapılması açıkça hukuka aykırı. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. Bütün hepsini Sözleşmesi sözleşmesine olur. aykırı. Evet. Yani e, işte Çemizkezek'te, Pertek'te, Hozat'ta, e, Mazgirt'te, e, Nazmiye'de, Pülümür'de yani HES'in olmadığı, HES'in tasarlanmadığı ilçe yok. Ama şunu da samimiyetle ifade etmek isterim. Burada çok ciddi bir HES farkında oluşmuş durumda. Biz evet. o çevre illere sirayet ettirmeye çalışıyoruz. Bingöl, ve Erdincan gibi alanlara. Ciddi bir direnç var. Hukuksal olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Gerçekten de Dersim halkının ortak buradaki düşüncesi şu. insansızlaştırma projeleridir. Enerji İkinci bir 38'dir değildir. deniyor evet. yani. Hı. Evet evet. Aynen o, o şekilde ele alınıp algılanıyor burada Türkiye'nin en büyük çevre mitinglerinden biri yapıldı. Evet, 10 Ekim 2009 yılında ee, orada da bu gür şekilde ifade edildi. Yani burada e, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes 7'den 70'e HES'lere karşı. Örneğin hmm. Çevizkezik ilçesi e, gerek etnik yapı gerekse de inansal yapı yönünden biraz daha farklıdır bir kısmı. E, yani e, o, o, bu bile e, tabii şey değil. O, oradaki insanlar da e, HES istemiyorlar. Hmm. E, bölgelerinde HES yapılmasına karşılar. E, örneğin tam Çevizkezik e, ilçesinin sınırları içerisinde Tagar. Çay üzerinde, arkeolojik sit alanı üzerinde e, yapımı tasarlanan e, bir e, HES var. TAGA regülatörü ve HES. E, ona karşı çemiz kezeklerinin ciddi bir direnci var. Biz de onu tabii yargıya taşıdık. E, şu Hı. an onun hukuksal süreci de devam ediyor. Çok e, maalesef arkeolojiye kültürel varlıklarımıza dönük e, planlı ciddi bir saldırıdan bahsetmek isteriz. Şunu Hı. son olarak e, buradan vurgulamak istiyorum. E, bir e, tarihte işte buraya işte 2009 yılıydı. Her şirketlerin umuz Vadisi'ne sonunda için gelmişlerdi. <gülüyor> Tabii jandarmada onları koruyan bir pozisyondaydı biz onlara. Jandarmaya dönüp şunu söyledik. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasası var. O anayasanın 56. maddesinde devlet çevreyi korumakla yükümlüdür diyor. Fakat maalesef bizler burada devlete karşı çevreyi evet, korumakla Evet aslında yasal, yasal hakkımızı talep eder bir durumdayız. Evet, evet, evet. Barış ha. Bey Dur, bizim de budur. Süremiz e, sınırlı e, bitti aslında. E, size katıldığınız Ve, için çok teşekkür edelim. E, çok teşekkür ediyoruz Barış ama, Bey. Ama e, mücadeleye devam ediyoruz hep birlikte. Evet, e, i̇yi yayınlar diliyorum. Sizi bir kez daha konuk etmeye çok isteriz. Evet, bu bahsettiğiniz karar. Umarım duyurmayı. ha, -ha Evet istedim. bahsettiğiniz çok karar olun, belli olduktan sonra. sağ olun. Sonra. E, eksik olmayın. Siz de sağ olun. Teşekkürler. Evet Teşekkürler. Su Hakkı'ndan Hoşçakalın. bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su Hakkı